55 Artık onların malları da çocukları da seni imrendirmesin Doğrusu Allah ancak bununla onlara dünya hayatında azap etmeyi ve kafirler olarak canların, canlarının çıkmasını ister Allah'u Teala burada Resulüne hitaben artık onların malları da çocukları da seni emrendirmesin buyuruyor başka bir ayeti i kerimede ise onlardan bazılarına denemek için verdiğimiz dünya hayatının şusuna gözlerini dikme Rabbinin rızkı daha hayırlı ve devamlıdır buyurmuştur 58, 56 ve 57 ve Allah'a yemin ederler ki gerçekten sizinledirler halbuki onlar sizinle değildirler ancak korkak bir kavimdirler eğer sığınılacak bir yahut mağaralar veya bir delik bulsalar ...çabucak oraya yönelirlerdi. Evet. Allah subhanehu ve teala... ...peygamberine... ...onların korkularını haber veriyor. Ve Allah'a yemin eder ki... ...ederler ki... ...gerçekten sizinledirler. Halbuki onlar gerçekten sizinden... ...değildirler. değildirler. Onlar korkaktır kavimdir. Onları yemine sevk eden de... ...budur. Eğer sığınacak bir yer... Korunacakları bir kale veya korunacakları muhafazalı bir yer veya dağlardaki mağaralar veya bir delik yer altında bir in ve çıkışı olan bir yer altı da çabucak oraya yenilirlerdi buyurdu. Bu sebeple her ne zaman müminler sevinse bu onlara ızdırap veriyor ve onlar müminlere karışmamış olmayı arzuluyorlar. Bu sebeple Allah azze ve celle bu ayeti indirmiştir. 58 ve 59 İşlerinden kimi de sadakalar hakkında sana dil izatırlar. Eğer kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmezse hemen kızarlar. Şayet onlar Allah'ın ve Peygamber'in kendilerine verdiklerinden hoşnut olsalardı da bize Allah yeter yakında bize bol nimetinden verir. Resulü de biz ancak Allah'a rağbet edenleriz demiş olsalardı. Evet. allah Teala işlerinden, münafıklarından, kimi de dağıttığın zaman sadakaların bölüştürülmesi hakkında sana dil uzatırlar. Seni bu konuda itham ederler. Halbuki itham edilecek, takdih edilecek olanlar ancak kendileridir. Bununla birlikte onlar bunu din gayesiyle yapmıyorlar. Bilakis kendi payları için hoşnutsuzluk ishal ediyorlar. Sen onlara bir şey verirsen hoşlanırlar. Vermezsen bu onların hoşuna gitmez. duyuyor. 60. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, miskinler, sadaka üzerinde memur olanlar ve kalpleri ısındırılanlar, köleler, borçlular, Allah yoluna ve yolcu içindir Vallah Allah alimdir hakimdir.